Hakikaten aklın ve mantığın evet diyebileceği şeylere evet dedi. Fakat neticesi, delilin neticesi meddule gidince, Allah'ın mevcudiyetine gidince hayır diye basıyordu. Cevşen okuyayım mı dedim sana. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme mülhem olduğu rivayet edilen ve şia tarihiyle bize intikal eden, turuk Ali arasında daima evrad olarak okunan mukaddes esma-i ilahi evradı okuyayım dinler misin dedim olur dedi ben okumaya başladım müşahit hayatta İstanbul'da bir hastanede çalışıyor ben okumaya başladım fincan kızın parmağının altında fıkır fıkır oynamaya başladı bir aralık ben parmağımı koydum ama ne mümkün fincanı tutmak öyle dönüyor ki başın döner senin bir aralık bana aynen bizdeki dinsizlerin mukaddes şeylere karşı kullandığı tabirle bırak şu gırgırı diye sesimi kesmek istedi. Ben devam ettim. Bir büyüğümden işitmiştim. Böyle mübarek esma ilahinin terdadına zikrine devam edilirse şeytanın canı çıkar. Bu şeytanlardan bir şeytan. Ve ben devam ettim. Hakikaten sukut etti diyor. Müşahit hayatta Kendisiyle beraber olanların ismini vermeye mezun değilim. Hususi söyleyebilirim hayatta. Kızı bu mevzuda medyumluk yapan zat hayatta ayrı bir yerde. Bütün efradıyla bildiğim kimseler bunlar. Bu ilim mahfillerinde üniversite camiası içinde, üniversite hocalarından bir kısım kimselerin marifetiyle bugün adeta müsbet ilimler gibi tecrübe sahasına getirilecek hüviyette tecrübe sahasına getirilir bir mevzu olmuştur. Binaenaleyh diyoruz, madde asrımızda rafa konuyor Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Madde asrımızda iflas ediyor. Hanginizi kurcalasak hepinizin böyle duyduğu, muttali olduğu, şahit olduğu bir şey vardır. Binaenaleyh ben rahatlıkla diyebilirim ki, Şurada 300-500 tane insandan yüz tanesi kalksa dese ki evet, ben katiyen böyle bir şey şahit oldum. Yüz kişinin aynı mevzuya parmak basması bu böyledir demesi öyle mütevatir bir haber kuvvetinde olur ki bunu inkar etmek mümkün değildir artık. Mana alemine karşı kanaatımızı kuvvetlendirsin. Melaike ve ruhaniler hakkında bize izan lütfeylesin, ihsan eylesin. Ben bu dolan başlı yollarla Emsalini göstermek suretiyle inanmamızda bir rükün olan imanın rükünlerinden bir tanesi bulunan Tennezzelülmelaiketü ve Ruhu ile bize anlatılan ve mevzuğa şerefli bir mukaddime yapmaya çalıştım. İnellevina kalrabbbn Allahu sunmezsta kamutenezzellu aleyul meike T Fermanüsüphalisiiyle, İnsanlara zekine getiren, itminan getiren, beşaret veren, melaike-i kiramın vücutlarını size anlatmak için giriyorum. Bir şeyin emsal sübut bulursa, o cinsten başka şeyleri inkar etmek mümkün değildir. Âlem, şehadet âleminden ibaret değil. Şehadet âlemi, tenteneli bir perde gibidir şu gayb âlemin üzerinde o aleme baktırıyor bizi o alem melekut alemi o alem meleği ale alemi o alem melek alemi o alem ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mübarek nazarı aleme dikildikten sonra dünyaya ait alaka ve evaikini kesmek suretiyle Allahümme ar diyerek öbür alemi istemişlerdi öbür alemi arzu buyurmuşlardı Tatlı, nurlu ve feyizli alem. Siz de şimdi kendi iç aleminizde başınızdan geçenler, başından geçenlerin size naklettiği şeyleri muttasıl bir şerit gibi kafanızdan geçirmek suretiyle anlatılan şeylere bir hükümle de siz katılmaya çalışın. O zaman bu mesele rüsuh kazanacak, kuvvet bulacaktır. Nasıl izah edersiniz? Bir uykudar öya görüyorum, görüyorum kül öymde eşleşme mıntıkasında babam veya daha kuvvetli bir ruha sahip birisi boynuma sarılıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, beni bırakıp gidiyor ve ben burada davaz etmek üzere, Bornova'da davaz etmek üzere arabaya binip gelirken boynuma sarılıp ağladıkları aynı yerde güm diye gelip birisi arabama çarpıyor. Nasıl izah edersiniz bunu? ''Kasem ederim.'' Aynen oldu bu vakam. Nasıl izah edersiniz bunun? Demek ki şu şehadet alemiyle alakası kesilen ruhlar biraz daha serbest, biraz daha kayıtsız, biraz daha bizim bulunduğumuz mekanın buğutların dışında eşra ve hadiselerle nüfuz etme imkanına sahip. İstedikleri yerde bulunuyorlar Allah'ın emri ve izniyle. İstedikleri işar ve işaretle bulunabiliyorlar siz hepiniz aynı şeyleri müşahede edeceksiniz biraz hayalinize indiğiniz zaman biraz mazinize baktığınız zaman biraz mesmatınızı değerlendirdiğiniz zaman aynı şeylere siz de olacaksınız bütün etraftan gelen bu sızıntılar bunları efsaneye irca etmek mümkün değil bir hakikati uzma etrafında tahşidat yapıyor görüyoruz ki madde dıştan idare ediliyor Görüyoruz ki maddeye kuvvetli pençesini atmış bir el, maddeyi istediği tarafa eviriyor ve çeviriyor. İçine koyduğu teknede onu hamur gibi yoğuruyor. Bu evvela evvelen ve bizzat Allah'ın mevcudiyetine delalet ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'a ruhaniyetleri keyfiyetiyle, melaike-i kiram ve ruhanilerin mevcudiyetine delalet ediyor. Sadece tezahürleri, eserleri keyfiyetiyle biz eşyayı tanımıyoruz. Belki bu tezahür ve keyfiyetlerin verasında büyük müessirleri esas failleri bulunan melekut aleminin esrarlı alemine delalet ediyor ve bu alemden daha kuvvetli delillerle öbür alemi gösteriyor. Bin hadisi omuz omuza o aleme dikkat nazarımızı çekiyor. Ve yine 20. asırda siz görüyorsunuz, geçen de İstanbul'dan gelen bir arkadaşımız nakletti. ...bir zamanlar Ankara'da esrarengiz hareketleriyle... ...üniversite hocalarının dikkatini, hekimlerin, tabiplerin dikkatini çeken meşhur doktor Watson... ...ayakta herkes uyutuyordu, sen uyu diyordu, uyuyordu adam... ...kaldır kolunu kaldırıyor... ...sen uyu o da uyuyordu, kaldır kolunu kaldırıyordu... ...telkin melkin ama ruhun ruhla münasebeti... ...uzaktan o adama tesir etme... Gönderdiği şerareleri tam frekansında gönderme, onu tesir altına alma. Öyle müthiş şeylerdir ki maddeyle bunları izah etmek mümkün değil. Vakso'nun senelerce evvel yaptığı meseleyi, bir iki hafta evvel İstanbul'dan gelen bir tüccar arkadaşım, ben de diyor gittim. Hakikaten elli, altmış, yüz tane insan merakla gelmiş olmuş oraya. İşlerinde bir tane hekim, belki namazla niyazla alakası yok. Ama içinde bu kabiliyet ve istidadı geliştirmiş. Bu fakülte fevkalade çalışıyor. Kime ayakta parmağıyla işaret etti, uyu edisi uyudu o. Ve uyuttuğu insanı kimsenin uyarması da mümkün değil artık. Onun uyuttuğunu kimsenin uyarması mümkün değil. Artık tahtı tesirine giriyor onun, otur oturuyor kalk kalkıyor. Soğuk su başına dökerken bak şimdi seni yaktım diyor, bangır bangır bağırıyor adam kaynayan suyu eline döküyor. Bak şimdi soğuk su döküyorum diyor. Hiçbir şey duymuyorum. Tamamen onun telkin ettiği şeylere tercüman oluyor. Bunlar bütün artık ala male innas veya bizim eski ifademizde ala mar'a ve masmi'in minennas. Elin alemin görebileceği, duyabileceği mevkide muttasıl yapılıp duruyor. Bu büyük tahşidat. Bu hakikatin etrafındaki temerküzat, tahşudat hakikatin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. O bakımdan biz melaike ve ruhanilere inanıyoruz derken saf dilane ve meselenin aslı asları olmadan efsaneye hürafeye inanıyor gibi inanmadığımız kanaatindeyiz. Biz başkalarının şu şekilde veya bu şekilde daha dünunda bir kısım şeylere inanmaya çalıştığı bir devirde onlardan çok evvel Allah Resulü'nün haber verdiği Kur'an'ın dile getirdiği ve resûl Ekrem'in ben müşahede ettim dediği Melaike-i inanmışız, Allah'a hamdolsun. Âmentü billâhi <gülüyor> ve melaiketihi, ferman-ı sübhanesiyle kendine imandan sonra Melaike-i Kiram'a imanı anlatıyor. Peygamberler, veliler, hak dostları Allah'a ve Melaike'ye inanır. Biz de bu imanımızı, bu izanımızı bir kere daha ilan ve ikrar ediyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bu ikrar üzere bizi haşt eylesin inşallah. Çünkü melaike-i kiram burada kalben kendileriyle münasebet kuranlara, dünyada kalplerine beşaret ve itminanla gelecekler, öbür alemde de vermeleri gereken müjdeyi verecekler. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ ف۪ي مَجْدَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ La يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ هَذَا Melekler o gün karşılayacak, istikbal edecek, hoş de bulunacak ve diyecekler ki, bugün sizin vaat edildiğiniz gündür. Allah Celle Celaluhu bir miat vermişti size. Kurbu huzurumu alacak, iltifatta bulunacak veya itapta bulunacağım. Mükafat verecek veya mücazat vereceğim. Ya cennetül firdevsime koyacağım veya baş aşağı kayaya atacağım. İşte sizin için vaat edilen gün bugündür diyecek. Orada beşaretle kendilerine inanan cemaati istikbal edecek hoş ahmedide bulunacaklar. Burada kalbimizde duyduğumuz onların getirdiği itminan ve sekineği orada pratik hayatta doğrudan doğruya yaşama imkanını Cenâb-ı Hak bizlere bahşedecek. Hz. Allah Celle Celaluhu, mâkeme Kübrada yüzümüz ak olarak bizlere haşr-ı eylesin. Melaike i burada en iyis, orada en iyisle beşaretçe eylesin inşaAllah-u Teâlâ. okudum âyet-i celîle-i kerîmenin mâlim münifini arz edeyim. İnne allazina kalu rabbuna Allahu summa istakamu Onlar ki Rabbimiz Allah dediler. Kainatta tasarruf yapan Allah'tır dediler. Her şeyi belli kemale doğru sevk eden, terbiye eden, olgunlaştıran Allah'tır dediler. Rabbuna Allah summa istakamu. Sonra istikamet dairesi içine girdiler. Sonra hayatlarına çeki düzen verdik. Kur'an'ın prensiplerini yaşamaya çalıştılar. Sonra Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cennete götüren şehrah, sırat-ı müstakim yolunun erkanını yaşamaya çalıştılar. تَتَنَزَّلُ aleyhimul الْمَلَائِكَ İşte onlara peyder pey, ceste ceste melekler nasil olur. Onlar her an meleklerin en olması için de hayatlarını yaşarlar. اَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ اَلَّا تَقَافُوا la تَحْزَنُوا Derler ki, korkmayın tasalanmayın mahzun olmayın alla takhafu ve la tahsanu ve ebşiru <gülüyor> bil cenneti lati kuntum tuadun va'dedildiğiniz cennetten ötürü sizi müjdeliyoruz sizlere beşaretler ve müjdeler olsun derler bundan anlıyoruz ki bize verilecek beşaret ve müjde inanmamız gereken şeylerde kanaatımızın rası hale gelmesine ve kanaatımızın muktezasını yaşamamıza bağlı. Evvela nasıl inanılması gerekiyorsa öyle mükemmel ve sağlam inanacak ve sonra o inancın muktezasını yerine getirmeye çalışacaksın. İçten ve dıştan hiçbir müdahale, içten ve dıştan hiçbir köstekleme, içten ve dıştan hiçbir hadise, senin Rabbin kapısında müdam, duruş ve teveccühünü bozmayacak hiçbir zaman içine küskünlük kırgınlık bedbinlik atmayacak ve atamayacak dilin hakkı zikirle müdam ve kalbin Allah'a teveccühde tam olacak bozulmayacaksın bozgunculuk yapmayacaksın hakkın kapısında daima duracaksın dikkat buyurun ne içten ne de dıştan hiçbir hadise karşısında içinize küskünlük ve küskünlük işmam eden bir şey gelmeyecek ve böylesine taslama mümin havası içinde yaşayacak, Böyle ölecek ve böylece dirileceksiniz. Müminlerin ciddi zaaflarından bir tanesi, arzu ettikleri şey olmayınca, havalarına göre dümeni çeviremeyince, feleğin çarkları kendi arzu ve hevesleri istikametinde dönmeyince, sefineler arzuları istikametinde çağlayıp gitmeyince, ufklarında bir bulantı meydana gelir, Tepelerinde karlı dağların başı gibi fırtına birbirini kovalamaya başlar. İçlerinde bir hırfanilik, bir yıkıklık kendisini göstermeye başlar. Herkeste az çok kapsali mevcudiyetini hissettirir. Fakat müminde böyle bir şeyin istimrarı düşünülemez. Allah var, en his olan melaike-i kiram var ve her an mübarek nurlu elleriyle ellerini sırtımıza dayayan Resul-ü Zişan var sallallahu aleyhi ve sellem. 2-3 gün evvel bir yerde bu mevzuda, bir şeye dayanarak kanaat katiyemi arz ettim. Katiyen bilin ki, Resul ü Ekrem aleyhissalâtu din hesabına, mazi hesabına yapılan hizmeti ellerini dayamış sizi alkışlamaktadır. Bir arkadaşın bir varak fare içinde bir şey yazıyor, bir yerdeki bir arkadaşına yazıyor, aynen onun içinde şunları belirtiyor. Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, etrafında bir kısım yakınlarıyla falan yere geldiler. Ve oraları dolaştılar, görüştüler, işlere baktılar. Ve sonra dediler ki, işte biz falan yere falan yere uğrayacağız. Bu arada en son olarak buranın da adını söylediler, İzmir'e de gidiyoruz dediler. Mektubu yazan diyor ki içimden dedim, Şimdi falan bunu duysa, söylediler, görüşeceğiz kendisiyle. Ne kadar sevinecektir diyordu. Ben de hıçkırıklarımı zor tuttum. İltifat-ı Nebevi'yi görünce bu işe yad ve yabancı kalmak mümkün değildir. Müşahit müşahede ediyor. çahariyar Güz'in arkasında Allah Resulü geliyor bir yere. Umumi tezelzül ihtizaz ve sarsıntı karşısında dönüp soruyor orada bulunan zata, ''Falan efendi burası senin midir?'' ''Evet benimdir ya Resulallah.'' ''Ya Ali bir kazık da buraya çaktursun tezezzül.'' diyor. Zannediyor musunuz resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti dünyada İslam adına meydana gelen kıpırdanışların yanında değildir. Bunu bilin, manaya bütün güç ve kuvvetinize teveccüh edin. Zikri müdandan vazgeçmeyin. Teveccühü tam ihlal etmeyin, seslenin içinizden ona taraf lebeyk ve sadeyk sesini duyacaksınız vicdanınızda. Allah'ın inayetini başınızda bulacak, Allah'ın tevfik ve inayetiyle muvaffakiyete ulaşacaksınız. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, din ve diyanete hizmet eden, omuz vermiş halis muhlis arkadaşlarımızı, hangi seviyede olursa olsun, şu hizmet imaniye ve Kur'aniye de müdam kılsın inşallah-u Teala. Ümit var olunuz, bedbinliğe düşmeyiniz, hiçbir zaman sarsılmayınız, bütün etrafı alev alsa, her şey yansa, her şeyin bittiği zannına varılsa, Allah hakkında yese düşmeyiniz. Zira o mani kemaldir. Ümit var olduğunuz nisbette dağları eritecek, Yerlerin altından sular fışkırtacak... ...ve zulmani alem ve havanıza nurlar akıtacaksınız. Zulmetler silinip gidecek... ...şu kasvetli bulutlar çok kısa zaman sonra yok olacak. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın... ...ümmeti Muhammed'in şahsi manevisi hakkında... ...hakikati gamzeden mübarek siması müşahede edilecek. Cenab-ı Hak ve simayı vicdanlarımızda kalplerimizde bize göstersin... Tesellidarımızı bize göstermekle bizi teselli etsin. Allah bizi ümit var kılsın. Lillahi Teala El-Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahillazî elhamdülillah. elhamdülillah, hadâna lihâzâ. Ve mâ künnâ linehtedye levlâ en hadâna allâh. Ve mâ tevfîkî ve lâ atasâmi illâ billâh.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 اَمَّا بَعْدُ ibadallah, عِبَادَ taala اِتَّقُوا اللّٰهَ تَعَالَى وَاَطِيعُوهِ وَبَلَّانَا رَسُولُهُ النَّب۪ي جُلْهَاشِم۪ي جُلْكَر۪يم۪ Muhterem Müslümanlar! O alem bu <gülüyor> aleme çok yakın. O alemle <gülüyor> bu alem ç... arasındaki perde, perzak o kadar ince ki çok ufak bir dikkat ve teemmürle hemen verası görülebilecek şekildedir. Alakasızlar için o alemle bu alemin arasında dağlar kadar mesafe vardır. Ameliyetsizler için o alemle bu alem arasında dağlar kadar mesafe vardır. Kalp ve ruhun hayatını yaşayan, az içine dönük olan, kendini keşfetmeye çalışan, Günde birkaç defa iç alemine giren ve çıkan için o alemle bu alem omuz omuza yan yana dudak dudağa dudaktır. Ama kendini bilmeyen, nefsinin irfanına eremeyen, kendini tanıma mevzuunda hiçbir cehdi ve gayreti olmayan kimseler için o alemle bu alem yine onların ifadesi içinde dünya ve ahiret kadar birbirinden uzaktır. O alemden bu aleme her an bir şeyler gelir, bu alemden o aleme her an bir şeyler gider. O alem ve bu alemin sahibiyim. her şeyin anahtarı ve kilidi, elinde olan Hz. Allah Celle Celaluhu, Lahudi durumuyla, keyfiyet tabiri hata, lahudi durumuyla, üluhiyetiyle, her an yeryüzündeki mahlukatıyla, mahluklarıyla münasebet kurar. Resulullahekrem sallallahu aleyhi ve sellem her an ümmetiyle münasebet kurar. Melek aleminin sakinleri her an yeryüzünde bu sefilde binip duran varlıklarla münasebet kurarlar. Ancak sen onlarla rezonans olduğun zaman bu münasebetin manasını anlayacaksın. Aynı frekanstan alır verir hale geldiğin zaman bu münasebetin manasını anlayacaksın. Onun içindir ki rica ederim. Ben o aleme ait hiçbir şey bilmiyorum, o alemden bana gelen bir şey yoktur demeyin. Var mı bir ameliyeniz, var mı bir tecrübeniz, bir dalgıç gibi birkaç defa ruhunuzun derinliğine daldınız mı, İç aleminizde buğutlaştınız mı, yaptınız da bunları görmediyseniz o zaman söyleyin. O aleme ait hiçbir tecrübeniz yoksa, ona ait şeyleri dinleyebilecek kulağı kafanıza takmamış iseniz, ...gözü başınıza yerleştirmemiş iseniz... ...her şeyi madde arıyorsanız... ...madde manaya karşı kördür... ...göremeyeceksiniz... ...imanla yoluna girin... ...çok şey duyacak... ...çok şey işitecek... ...ve yıkıldığınız zaman tesellilerin oradan... ...size gelen risaleler halinde... ...sizi sardığını... ...iç aleminize gelip çarptığını... ...müşahede edeceksiniz... ...saadet asrının... İslam'ın gelmesi, yayılması, intişarı bakımından değil, müminlerin kalbi hissi ve ruhi hayatı bakımından, bulutlarla çevrildiği bir an oldu veya gökteki yıldızların döküldüğü bir an oldu. Onlar artık badema, işi bir Leyli Yelda tahti tesirini aldı, kanaatına kapıldılar. Bu insanı dilgir eden hadise, Resul-i Vesselam'ın vefatıydı. Resul-i Vesselam'ın vefatını erken buluyorlardı. Hisleri öyle diyor, kalpleri öyle diyordu. Allah ise Celle Celaluhu, yeryüzünde bin türlü meşakkat içinde tavzif ettiği, muazzaf kıldığı bu şerefli elçisini artık kurbu huzuruna alıyordu. Senin vazifen bitti Badema başkaları bu işi yapacaklar diyordu. Sahabi ise o gül yüzlü, gül sözü insanın firak ve iftirakına dayanamıyorlardı. O büyük insan, tuttuğunu koparan insan, devletleri kökünden söken Hazreti Ömer, olduğu yerde dona kalmış. Kim öldü derse keserim boynunu diyordu. Hazreti Ali'nin nutku tutulmuş da 24 saat ağzını açıp kelime-i konuşamamıştı. Bu dilgir eden hadise karşısında, Resul-i Ekrem'i ne yapacaklarını, nasıl gömeceklerini, nasıl yıkayacaklarını bir türlü karara bağlayamıyorlardı. Ciddi bir tereddüt vardı, saadet hücresinin içinde, hıçkırıkların arasında, Kalplerin burkundusunun içinde bir tereddüt vardı, nasıl gömeceğiz Resul-i Ekrem'i? Yıkayalım dersek onu nasıl yıkarız? Ellerimizle belki kirletiriz onu, o tertemizdi zaten. Kefene saralım dersek nasıl başkasının bezine sararız onu? Bin türlü tereddüt vardı işlerinde. Birdenbire bütün cemaat bu tereddütlü dakikaları yaşarken Evin cidarlarını, tabanını ve tavanını ihtizaza getirecek, öbür alemden fısıltı gibi bir ses verdi etrafta. اِنْسِلُوا نَب۪يَّكُمْ وَعَلَيْهِ قَم۪يسُهُ Ses yankı yapıyordu. Ses duvarlarda makes buluyordu. ''Yıkayın nebinizi, elbisesini çıkarmayın öyle gömün'' diyordu. ''Elbisesiyle yıkayın o iffet abidesini.'' Açmayın vücudunu, bakmayın vücuduna, diyordu adeta, böyle yıkayın nebinizi Ve herkes adeta teselli olmuştu. Teselli olmuştu, zira gittikten sonra da resul Ekrem'le, mana aleminde, misal aleminde, münasebet kuracaklarına inanmaya başlamışlardı. Enes der ki Halil'imi her gece rüyada görüyorum. Ebu Hüreyre der ki dostumu görmediğim gece yoktur. Ve görüp de müteselli oluyorlardı. O alemle bu alem arasında muhabere çok rahatlıkla temin ediliyor ama frekansını bulanlar içindir bu. devri Ömer'de o büyük boy, büyük kâmet, o büyük insan mescitte namaz kıldırıyor halife. Mescide müdağın, müteabbit, abit bir genç var delikanlı. Bıyıkları henüz yeterlemiş, yeterlememiş. İlk saflarda yerini alıyor. Bu güzel delikanlı mescide gelip giderken, bir fettan kadın yolunu kesiyor, her gün kendisini arz ediyor. Her gün bu kadın fitnesinden Allah'a sığınan delikanlı, bu vakayı bize İbn-i Saad gibi kimseler, hakim gibi kimseler naklediyorlar. Müstedrek sahibi Buhari Müslim üzerine istidrak yapan hakim anlatıyor. Delikanlı yine kapının önünden geçerken, kadının fevkalade açılması saçılması karşısında az zaaf gösterir ki oluyor. Bir de kendi içine baktığı zaman temessül etmiş bir ayetin fakire dolmuştu öyle bir şey, çepeçevre kendisini sardığını görüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ التَّقَوْوِذَا مَسَّهُمْ تَعِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانَ تَذَكَّرُوا O düşünmemiş, taşınmamıştı. Ayet gökten gelip diline dolaşmıştı bunun. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَايْفٌ مُّنَ الشَّيْطَانُ تَذَكَّرُوا فَاِذَا Onlar ki ittika ederler. doğru Allah'ın yoluna girmişlerdir. Şeytan bir tayf halinde, şeytandan gelen tayflar, şualar onu çepeçevre sardığı zaman Allah'ı hatırlarlar ve birdenbire gözleri açılıverir. O uzağa gitmedi. Başka şey düşünmedi. Hadise karşısında zaafına mukabil diline dolaşan ayete dikkat kesildi ve yıkılıverdi olduğu yere. Olduğu yere yıkılıverdi. Fettan kadın cariyesiyle babasının evine götürdüğü kapıyı vurdu içeriye aldılar. Sana ne oldu oğlum diyordu. Bu sahabi, yaşlı sahabi evladına sana ne oldu oğlum diyordu. Şöyle bir hadise oldu, ayeti bir kere daha okuyunca kalp o kadar incelmiş. O kadar dikkat kazanmıştı ki, ip kopuverdi, yıkıldı orada ve baktılar ki ruhunu Allah'a teslim etmiş. Ruhunu Allah'a teslim etmiş. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةًۜ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ <gülüyor> جَنَّةًۜ Rabbinin huzurundan korkan için iki cennet vardır. Ömer mescide gelmediğini duyunca babasına geldi, nerede diyor, Ali Veli nerede? Ya Ömer dün vefat etti. Hadise böyle oldu. Geceydi. Beni mezarına götür. Mezara gitti Büyük Ömer. Büyük kâmetiyle telkin verilir gibi dikildi Merhan'ın başında. Ya filan dedi. "Vel men khafa maka merebbi Rabbinin huzuruna çıkacağından endişe edip hayatını hesapla yaşayan için Allah'ın emirleri davetlan vardır. Cennet vardır diyordum. Birdenbire o sessizliği bozacak Ortalığı velveliye verecek bir ses duyuldu. Bu ses nereden geliyordu belli değildi ama belli ki yerin altından geliyordu. Ya Umer, kat'a ma Rabbi fil cennette mertein. Ya Ömer şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette iki defa verdi. Ben şu anda onu tadıyor ve duyuyorum diyordu. Öbür alemle bu alem birbirine çok yakındır muhabere yapmasını bilen için her an muhabere yapmak mümkündür. Yola girmek lazım. Şerh-ı İslam'ın yolcusu olmak lazım. Günde 40 defa ahdü peymanla ahdü peymanınızı yenileyerek biz ona hidayet eyle dediğiniz sırat-ı müstakimi şeraiyetiyle yaşamak lazım. Hakk'ın kapısında tam ama masar olmak lazım. Gittiğiniz zaman Rabbini sizi hacin etmeyecektir. Dünya ve ukba adetine mazhar edecektir. Canı dudağına gelmiş, bununla beraber kulluğunu devam ettiren, Rabbi Kerim karşısında başını yere koyan, şu 20. asrın mağdur, mazlum, bin türlü belaya müptela, cemaatinin imdadına, mele-i sakinlerin Allah yetiştirsin vahyin sesini vicdanlarımıza duyursun. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın soluklarıyla onları duymakla bizleri serfiraz ve mes'ud kılsın. Ela in ahsana'l kelam ve abla'n nizam. Kalamullahil melikil azizil allah. Kema kâlallahü tebaraka ve teâlâ fi'l kelam. Ve izâ kur'a'l kur'ân f'estemî'ûle ve Ağod bil Allah, bıne Şeytanı Rjim. İsmi Allahı Rrahmanı Rrahim. Vıman yağşu an dıkrı Rrahman. Nıqiyd lavu Şeytan, fıbu lavu الحمد لله الحمد لله حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله النبي المتبر عظيمًا لنبيه وتكريمًا لفقامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا Muhammedin وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم أفل على ربنا إنك أفضل مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق ومر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن ستة الباقية العشرة المباشرة وعن السحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلمت تسليما كثيرا لا يوم الحشر والقرار Vahşürünâ ma'âhum bilutukâmin. Bada Allah, Allah'ın kulları itta ve Allah'a karşı gelmekten tir tir Büyük olan Allah'a karşı büyüklüğüne göre saygılı olun. Küçüklüğünüzü idrak havası içinde bulunun. Bir an Mevla'ya karşı isyan etmeyin. Mevla'nın himayesine girin ve Mevla'nın emirlerine itaat edin. İnna Allaha ya'muru bil adli ve'l ihsani ve ita'i'z-kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor hedefine varan ok gibi, dosdoğru yaşamak, yürümekle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan, terbiye eden, Kemale erdiren, Müslüman kılan, mescide getiren, Rabbinize onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor, ve bin hadiseyle gördüğünü size gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle şu mahalla ve mukaddes olan İslamiyet'in ufkunuzda ağırlığını hissettirmesi istikametinde servetinizi sarf etmekle size emrediyor. Ve yenha ani'l fahsaye ve'l münker ve'l Ahlaksızın her çeşidinden gizisinden açığından büyüğünden küçüğünden Dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden çeşitli anlayışların, telakkileri değil Allah'ın, Resulullah'ın ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta kendinize gelesiniz. Bir süre eğri bülü yoldan kurtulup sırat-ı müstakime elde edesiniz. Emni eman içinde cennete dahil olasınız. Ekhimissalâh. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون صدق الله العظيم You.